Abbasilerin en kudretli hükümdarı <gülüyor> Harun sordu, Behlül'e nereden geliyorsun? Ya Behlül nereden geliyorsun demiş, cehennemden demiş. Niye gittin cehenneme? Ateş almaya gittim demiş Behlül'den. Fakat maalesef bulamadım demiş. Demiş ki Harun Reşit, e cehennem ateşle memludur. Nasıl? bu? Ben de öyle zannediyordum demiş. Gittim oraya, Malik'e sordum. Malik, cehennemin mesul müdürü. Allah tarafından tayin olmuş. Ateş istedim, bana Malik dedi ki,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 İsyan isyandır. Günahın küçük büyüğü olmaz. Allah'a isyan isyandır. Ceza bakımından küçük günah. Küçük ceza büyük cezadır o.